Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yılmaz Pirli'ye teşekkür ederiz. Dilden dile titreşimler Leanduson Emre Dağtaşoğlu. Apaçık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Malumunuz olduğu üzere programlarda türkülerin makamsal yapılarına, yörelerine, ruhlarına özellikle dikkat ediyorum ve ard gelen türkülerin birbirine uymasına özen gösteriyorum. Bunun programın dinamizmi içinde önem arz ettiği kanaatindeyim. Bu hafta ama yöreye dikkat etmedim, ruhlarına özellikle baktım. Ama bu ruhtan kastım, makamsal anlamdaki yapıları değil, aranjmanları ve icra ediliş biçimleri. Bu şekilde icra edilmeselerdi, bazı türküleri mesela aynı programda çalmam mümkün olmazdı. İlk dinleyeceğimiz eser Erkan Çanakçı'nın icrasından, onun resmi YouTube kanalında ulaşabilirsiniz bu kayda. Çekiçali'den Osman Özdenkçı'nın derlediği bir Kırşehir türküsü, 15-8'lik ölçüye sahip, usulü ise 2-3-3-2-2-3 şeklinde. Acem Kürdi makamında bir türkü bu, si bemol ve mi bemol arızaları alıyor. Halk müziğine aşina olan herkesin bildiği bir türkü ama Erkan Çanakçı bunu enstrümantal olarak kendine has bir biçimde icra etmiş. Dinleyeceğimiz bu Kırşehir türküsünün ismi Acem Kızı. Woohoo! Mm -hmm. Sırada İsmail Çakır'dan dinleyeceğimiz bir Kars türküsü var. Aşık İkrami ve Aşık Dursun Cevlani'den derlenmiş, derleyen Muzaffer Sarı Sözen. Sözleri Aşık İkrami'ye ait, bestesi de onun mudur bilemiyorum açıkçası. Bununla ilgili bir malumatım yok ama künye TRT repertuarında böyle verilmiş. 18'lik türkünün ölçüsü, usulü ise 2-3-2-3 şeklinde. Ve bu kaydı da İsmail Çakır'ın YouTube kanalında bulabilirsiniz. Dinleyeceğimiz kas türküsünün ismi, Başına döndüğüm, kurban olduğum. başına dön İzlediğiniz şra Aylar günler sene İler kare Orada Ayfer Vardar ve Dilek Türkan'dan dinleyeceğimiz türküler var. Bunlardan ilki Urfa yöresine ait. Kaynak kişi Hilmi Ersoy derleyen Muzaffer Sarı Sözen. Türküde 18'lik ölçü kullanılmış. Usuller ise 2-3-2-3 ile 3-2-2-3 usulü. Yani bu 18'lik türküde usuller dönüşümlü olarak kullanılıyor. Dinleyeceğimiz türkünün sözleriyle ilgili... Bu programı hazırlarken fark ettiğim bir şey sizlerle paylaşmak istiyorum. Harman Yeri ismini taşıyor bu türkü. Ve ilk kıtasında Harman Yeri sürseler, yerine gül ekseler dizelerini işleyeceksiniz. Bu dizelerden sonra gelen bahtılı kız başına sevdiğine verseler dizeleri aslında bu ilk iki dizenin ne anlama geldiğini bize açık bir biçimde gösteriyor. Şöyle ki, keseler parayla dolduktan yani harman yapıldıktan sonra gül ekilmesinden bahsediliyor. Dolayısıyla harman yerini sürdükten sonra yerine gül dikmek, harmandan elde edilen gelirle aşıkları evlendirmek anlamını taşıyor. Malum eskiden harman sonrası biraz rahata ererdi insanlar. Türkülerde zaman zaman karşımıza çıkan bir örüntü bu. Örneğin ayrılık mı olur harman zamanı dizesi ya da harmanı kaldırdım kız senin için. Dizesi buna örnek başka birçok örnekte bulunabilir ama ilk aklıma gelenler bunlar. Dolayısıyla harman yeri sürüldükten sonra gerçek anlamda yerine gül dikilmesinden bahsedilmiyor burada. Gül aşkın sembolü olduğu için ve sonradan gelen dizelerde de sevdiğine verseler dendiği için aslında burada kastedilen harman kaldırıldıktan sonra aşkın gereğini yapsalar keşke demek istemiş türküyü yakan kişi. Yıllardır bildiğim bir türküydü ama bu dizeleri daha önce hiç düşünmemiştim. Bu programı hazırlarken aklıma gelenleri sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi Ayfer Vardar ve Delek Türkan'dan dinliyoruz. Harman Yeri Sürseler Harman Yeri Sürseler Oysa Yerine gül ekseler, esmer kadar ben alim. Yerine gül ekseler, esmer kadar ben alim. sevdi Altyazı M.K. Türküyle ilgili bir hususa daha dikkat çekmek istiyorum. Dinlerken aklıma geldi, o yüzden es geçmeyeyim istedim. Malumunuz olduğu üzere Sanem, Put anlamına geliyor. Ve şiirlerde sıklıkla tapılacak kadar güzel kadınlara isimleri Sanem olmasa da Sanem olarak hitap ediliyor. Bu sebeple Türkiye konu olan Dilber'in adı Sanem olabilir de olmayabilir de. Türk'ü yakan kişi belki de onun güzelliğine işaret etmek istemiştir. Ya da hem adı Sanem'dir hem de tapılacak kadar güzel bir kadındır belki. Hepsi mümkün. Dinlerken aklıma gelmişken bunları da paylaşayım istedim sizlerle. Ayfer Vardar ve Dilek Türkan'dan dinleyeceğimiz ikinci türkü Isparta yöresinden. Kaynak kişi Kadir Acar derleyen Muzaffer Sarı 9 dörtlük ve 7 lük ölçüler kullanılıyor türküde. Makamsal yapısı da çok özel bu türkünün. Zira si bemol, mi bemol, bazen re bemol ve fa kullanılıyor. Nihavent makamında bir türküymüş bu. Isparta'nın müstesna türkülerinden birisi. Benim için çok özel. Sizlerle severek paylaşıyorum. Anos'un başında da belirttiğim üzere Ayfer Vardar ve Dilek Türkan'dan dinliyoruz. Evlerinin önü Mersin, diğer adıyla Isparta Zeybe'yi. Altyazı M.K. Bu arada dinlediğimiz türküde ''Sular içmem, kadınım tersin tersin'' şeklinde bir dize işittiniz. TNT repertuarında da yanlış hatırlamıyorsam böyle geçiyordu. Ama bu dizeyi ''Sular akmaz, kadınım tersin tersin'' şeklinde okuyanlar da var. Ki ben bunun daha isabetli olduğu kanaatini taşıyorum. Çünkü türkülerde sıklıkla olmayacak şeyler sayılıp anlam bunun üzerine inşa edilir. Mesela ''Kesik çayır biçilir mi? Sular soğuk içilir mi?'' Dizeleri aslında kesilmiş bir çayırın zaten biçilemeyeceğini, buz gibi olan sularında içilemeyeceğini ifade ediyor. Olmayacak şeylerden bahsediyor. Hemen ardından da bana yardan geçti derler. yar hattıdır, geçilir mi? Dizeleri geliyor. Yani nasıl ki o ilk saydığım şeyler olacak işler değilse, bu da olacak bir iş değil demeye getirmiş türküyü yakan kişi. Burada da sular akmaz kadınım tersin tersin dedikten sonra... Mevlam seni bana versin diye bir dilekte bulunuyor. Ama aslında bir bakıma bu dileğinin de imkansız olduğunu, suların ters akması kadar imkan dışı olduğunu biliyor ve görüyor. Türkü yakan bunu ifade etmeye çalışmış kanımca. Bu sebeple bana sular akmaz kadınım tersin tersin şeklinde okunması daha isabetli görünüyor. Bunun nedenlerini de pan yayıncılıktan çıkan Anadolu türkülerinde Semboller, Örüntüler ve Kültürel Bağlamlar isimli kitabımda Detaylı bir biçimde anlatmaya çalıştım. Merak eden dinleyiciler daha tavsiyle atlı malumata o kitapta ulaşabilirler. Şimdi sırada Bayram Bilge Tokel'den dinleyeceğimiz Kütahya türküleri var. Bunlardan ilki Hisarlı Ahmet'ten yani Ahmet İnegöllü'den derlenen bir türkü. Mustafa Hisarlı derlemiş. Ölçüsü 9-8'lik, usulü ise 2-2-2-3 şeklinde. Bunun da makamsal yapısı özel. Hem Hicaz makamının hem Kürdi makamının hissi var bu türküde. Uzmanları daha iyi belki ifade ederler. Ben bu kadarını söylemekle yetineyim. Bu Kütahya türküsünü Bayram Bilge Tokel'den dinliyoruz. Bu arada bu kayıt Bayram Bilge Tokel'in resmi YouTube kanalından alındı. Sonraki de öyle. Siz de orada kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Az önce dinlediğimiz kayıtları da Dilek Türkan'ın resmi YouTube kanalında bulabilirsiniz. Bunları da belirtmeden geçmeyeyim. Bayram Bilge Toker'den dinleyeceğimiz bu Kütahya Türküsü'nün ismi ise Ay İstanbul Sen Bir Han mısın? <gülüyor> Gidip de gelmeyende Beyler ağlamın yar ben her. Vakitsiz açıdan da Beyler Yürüver Bayram Bilge Toker'in icrasından dinleyeceğimiz ikinci Kütahya türküsü de yine Hisarlı Ahmet'ten derlenmiş. Derleyen bu sefer ama Yücel Paşmakçı. Misket ayağında bir türkü bu. Eviç makamıyla benzerlik gösteriyor yani. Türküde 9-4, 14-4 ve 12-4'lük ölçüler kullanılmış. Bu türkü bana hep Talip Özkan'ı hatırlatıyor, Hisarlı Ahmet'ten sonra. Onun icrasından dinlemeyi çok severdim bu türküyü ki sizlerle de paylaştım önceki yıllarda. Bayram Bilge Toker de çok güzel icra etmiş. Şimdi onun icrasından dinliyoruz bu Kütahya türküsünü. Havada turna sesi gelir. <Gülüyor> Boo! Sırada enstrümantal olarak dinleyeceğimiz iki zeybek var. Aslında bunlardan birini paylaşacaktım sizlerle. Hangisini tercih edeyim diye düşünürken, makamsal yapılarının da birbirlerine uyması sebebiyle ve çok uzun icralar olmamasına istinaden ikisini de aldım listeye. Bunlardan ilki Volkan Kaplan'dan dinleyeceğimiz bir Muğla zeybeği. Salgın döneminde hatırlayacak olursanız birçok müzisyen, Evinden konserler kaydedip paylaşmıştı dinleyicileriyle. Volkan Kaplan da Ağacın Dilinden ismini taşıyan konser kayıtları yapmıştı. Onların dördüncüsünden bu kayıt. Dinleyeceğimiz Zeybek Muğla Kadıoğlu Zeybeği. Fakat Kadıoğlu ismini taşıyan çok sayıda Zeybek var. Hem Muğla'da hem Aydın'da hatta Denizli'de Tavas'ta. Muğla'da yanlış hatırlamıyorsam 5-6 tane Kadıoğlu Zeybeği var. Burada icra edilen Nikriz makamında olan Yöre ekibinden TRT Müzik Dairesi'nin derlediği Kadıoğlu Zeybeği, 9 dörtlük ölçüye sahip bir ağır zeybek yani. Şimdi Volkan Kaplan'dan dinliyoruz Muğla Kadıoğlu Zeybeği. Sıradaki zeybek Manisa Soma yöresinden kaynak kişi Ali Kavalcı derleyen Nihat Kaya 9 ikilik ölçüye sahip ve bu da Nikriz makamında aslında bu zeybek daha düşük bir metronomla icra edilir ağır zeybeklerin temel özelliklerinden biri bu zaten Erdal Erzincan biraz hızlı icra etmiş Tabii ki Erdal Erzincan benden çok daha iyi biliyor bunları ben sadece Ağır Zeybeklerin klasik ile ilgili bir hususa dikkat çekmek istedim. Ve bir de önceki programlarda da dinlemiştik farklı icralardan klasik icrasının yapısını hatırlatmak istedim sizlere. Bağlama Repertuarı isimli albümden Erdal Erzincan'ın icrasıyla dinliyoruz. Kabartan Zeybe'yi. <Gülüyor> Sırada bir Konya Akşehir türküsü var. Kaynak kişi Vasfiye Baransel derleyen Muzaffer Sarı Sözen. Türkünün ismi Bir Sabahtan Yolum Düştü Gedile. Gedil bir köyün ismiymiş Akşehir'de. Yani Yolum Düştü Gedile derken o köye yolunun düştüğünü anlatıyor türküyü yakan kişi. Bu türküde gelin atmış si'lerini beline şeklinde bir dize işiteceksiniz. Si etek demek. Eteklerini beline dolamış yani. Bir de gökyüzünde perem olmuş bulutlar şeklinde bir dize var. Per, sulu yiyeceklerin üstünde oluşan ince zara verilen isim. Hani bozulmaya başlayan yiyeceklerin üzerinde böyle köpük köpük bir ince zar oluşur. Ona per deniyormuş. Bu dizede kanımca gökyüzünde perem olmuş bulutlar derken, bulutların gökyüzündeki görünüşünü bozulmuş yemeklerin üzerindeki o köpük köpük ince zara benzetiyor. ...Türkü'yü yakan kişi. Çok da güzel bir benzetme kanımca. Bu kelimeyi bilmeyenler varsa diye onu da belirtmek istedim sizlere. Bu Konya Türküsünü bağlama takımından dinleyeceğiz. Bağlama takımı ise Hüseyin Akpınar, Celal Bakar, Ulaş Kurtuluş ünlü... ...Güray Hafiftaş, Erkan Akalın, Ayhan Aydın, Burak Aykaç ve Burak Demir'den oluşuyor. Onlara ritim sazlarda Nazif Güvenir eşlik ediyor... Bir TRT kaydı bu dinleyeceğimiz kayıt. Demin de belirttiğim üzere bağlama takımından dinleyeceğimiz bu Konya türküsünün ismi ise Bir Sabahtan Yolum Düştü Gedile. <Gülüyor> Altyazı <Gülüşmeler> Altyazı de... Programın sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta Kemal Koldaş'tan dinleyeceğimiz türküler var. Bunlardan ilki Kütahya Simav'dan, kaynak kişi Mustafa Çağan, derleyen ise Emin Aldemir. Bu türkü si bemol iki, mi bemol ve fadiyaz arızaları alıyor ama zaman zaman si bemol ve fa de kullanılmış. Dolayısıyla düz kerem ayağında olduğunu söyleyebiliriz. Düz kerem ayağı ise klasik müzikteki karciğer makamına benziyor. Yani karcağar makamına benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz bu türkünün. TRT'den çıkmış olan Elmaların Yongası isimli albümden paylaşıyorum sizlerle bu türküyü. Kemal Koldaş icra ediyor. Dağ başında kestane dökülür tane tane. <Gülüyor> Bu son türküsü yine Kemal Koldaş'ın TRT'den çıkmış olan Elmaların Yongası isimli albümünden. Bu bir Kayseri türküsü. Kaynak kişi Ahmet Gazi Ayhan derleyen ise Muzaffer Sarısözen. Türkünün ismi de Evlerinin Önü Çevirme Çardağı. Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Bu haftaki destekçimiz yine geçen hafta olduğu gibi Yılmaz Pirli'ymiş. Yılmaz Pirli'ye çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. dan dile titreşimler. Nasıl öğrendisuna? Emre Dağtaşoğlu. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yılmaz Perli'ye teşekkür ederiz.